Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu Vesselamu Aleyha Resulina Muhammedin ve Ala Aleyhi ve Sahbihi Ecma'in ve Vaat. Kardeşler, bu haftaki esmal dersinin konusu El afuv ismi. El afuv. Bu isim bizim gördüğümüz 75. isim. 4'te 3'lük bölümü, %75'lik bölümü tamamladık. Elhamdülillah. Allah faydalanmayı nasip etsin. Amin. Azze ve Celle. Ben şahsen bu ders yapmaktan dolayı kendi adıma çok memnunum. Allah'a olsun Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle'yi daha yakından tanıyorum. İsimlerini bilmek yetmiyor. Anlamak da yetmiyor. İçeriden haberdar olmak gerekiyor. İsimleriyle ilgili naslara bakmak gerekiyor. Ailenlerin görüşlerine bakmak gerekiyor. Bunların etkilerinin ne olması gerekiyor? Onlara bakmak gerekiyor. Lahir bundan istifa ediyorum. Temennimiz sizlerin meselesini başladığı insanların istifa etmesi. El-Afuv ismi Kur'an-ı Kerim'de 5 ayette geçiyor. Bunların dördü El-Gafur ismiyle birlikte geçiyor. Bir ayette de Kadir'le beraber geçiyor El-Afuv ismi. Mesela bu Gafur ismiyle beraber kullanıldığı yerlerden birisi Nisa Suresi 43. ayet Teyemmüm ile ilgili mevzunun işlendiği ayette Allahu Teala buyuruyor ki Femsahu bi bivucuhikum ve eydikum Yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Yani temiz toprakla meshedin. İnne Allahe kâne afuven gafura. Hakkak Allah çok affedicidir ve örtendir. Bağışlayandır, örtendir. Nisa suresi 43. ayet. Gafur örtendir Gafur örtendir. Evet. Birlikte kullanıldığı diğer isim de el kadir idi. O da Nisa suresi 149. ayet. İn tubdu hayran ev tukhfuhu ev tafu an su in fe inna Allaha kana afuven Şayet siz bir hayrı, bir iyiliği açıktan isterseniz açıktan yaparsınız. Veya onu gizlerseniz gizli yaparsınız. Veya bir kötülüğü, bir çirkinliği affeder, muaf muhakkak ki Allah çok affedendir, kadir, güç yetirendir. Diyor Allah Teala Nisa suresinde afuv ve kadir birlikte bir ayet içerisinde zikrediyor. El-Afuv ismine e, örnek teşkil eden iki ayetti. Sözlük anlamı nedir peki? El-Afuv isminin sözlük anlamı. Lisan-ül Arap'ta müellif diyor ki El-Afuv af ayin, fe af-vun kelimesinden türemedir. Ne demektir bu? İşlenen suçu veya kusuru görmezden gelmek, onun cezasını uygulamamak demektir. Af- Bizim dilimizde f ile girmiş. Arapça'da f ve v birlikte var. af vun. Ondan dolayı el-afuvv. Allahümme inneke afuvvun. Oradaki vava dikkat. Bizim dilimizde ama f. Af. Tek harf ve f olarak girmiş. Arapçasını af-vun. Sözlük manası. Bir suç var, kusur var işlenen. Görülüyor, tespit ediliyor. cezalandırmaya muktedir olduğu halde cezayı bulamıyor. Yünlüktten, suçtan vazgeçiyor. Sözcük manası bu. Afuv'un kelimesi feul babında. Arapçalı bir vezin bu. Kalıp feul kalıbında geldiği belli aşker. Bu mübalağa anlam taşır. Yani çok affeden, şekur gibi, çok karşılık veren. Efendim başına ne var? Rafur gibi, çok örtücü. O manada mübalağa. Yani bir işi çok yapma, affetmeyi çokça yapma tekrar etme ve genel çokça fazla yapma manaları ifade eden bir isim. El-Afûl ismi. Ragıp de müfredatta affetmek, günahtan geri durmak, vazgeçmek demektir diyor. Sözlük manası neyse Allahu Teala hakkındaki manası hemen hemen aynı. Evet i̇bn Cerir Et-Tabiri Rahimahullah tefsirinde diyor ki allah Teala şüphesiz Allah afuvdur, gafurdur buyuruyor Nisa suresinde. Buradaki afuvdan kasıt şudur. Allah kullarının günahlarını affetmeyi ve şirk koşmadıkları sürece günahtan vazgeçip cezalandırmamış işini sürekli yapar. Hani dedi ki afu mübala ismidir diye. Çokça yapma iyi ifade eder diye. Allahu Teala da bu işi sürekli yapar diyor. Az sonra gelecek bir düşünelim üzerinde. Sürekli yapması. Fert bazında bakalım bu işe. Teala fert olarak bir kulun sorumluluğa ulaşması anından Ölünceye kadar sürekli onun günahlarını Aferin. iyi niyetinden dolayı, teybesinden dolayı, iyi amellerinden dolayı ne yapıyor? Affediyor. Gönlün. Devamlı. Mütemadiyen. iyi kullar için mütemadiyen. Fertleri çoğalt. Bütün Müslüman kullar için geçerli olmak üzere çok fertleri de yapıyor. Bu fertlerden de işler aynı şekilde tekrar ediyor. Yani şöyle bir düşünsek acaba Allahu Teala bir gün içerisinde kaç kulun kaç günahını affediyor? Mümkün değil hesabın içinden çıkamayız. Ha bu işi yapan el afuv olabilir, başkası olamaz. Şöyle bir örnek verelim. Allahu Teala afiu nokta yani çok affedeceğim nokta tektir diyoruz. İnsanlarda affederler mi insanları veya hayvanları? Affederler değil, mi? kusurlarından vazgeçerler, görmez zenginler. Bir insan emir altındaki veya elin altındaki bir kişinin <gülüyor> kusurunu bir gün kahse affeder. Mesela bir görmez, iki görmez, üçüncü üç Hadi dört, beş yapabilir mi? Aynı kişinin kusurunu yapamaz. Peki etrafındaki insanlar içerisinden eşi, çocukları, mesela öğretmense talebeleri, amirse memurları veya komşuları, akrabaları, arkadaşları, etrafı kalabalık bir insan düşünelim. Bir gün içerisinde kaç kişiyi böyle affedebilir? Kaç kişiden görmezden gelip hiç morali bozulmadan, psikolojisi alt üst olmadan devam edebilir? Affetmeyi hak edecek gerektirecek kişiler onda bulunduğu sürece Allah affeder. Bunu toplum bazında da yapar. Fert bazında yaptığı gibi toplum bazında yapar. Aileler, mahalle, şehir, ülke, sonra tüm dünya çapında, cinler içinde yapar, insanlar içinde yapar, sürekli yapar, devamlı yapar Allah Teala. Bir sefer affetip bırakmaz. Yeter ki okul affetmeyi gerektirecek işlere yönelsin, onların ne olduğunu konuşacağız. Şimdi. İmam Hatta Bir Rahim Ahullah da Dua isimli kitapta diyor ki El Afuv ismi mübalağa ismidir. Yani Afuv çok affeden, çok silen çokça vazgeçen günahları cezalandırmaktan vazgeçen demektir diyor. Günaha göz yummaktır. Kötülük işleyen cezalandırmamaktır. Affetmek diyor. El Afuv da bu işi çokça yapan demektir. Ne yapar allah Teala? Suçu siler, affetmek, silmektir ve bunu Sürekli yapar. Çokça yapar. Yeter ki kulda o affedilmeyi gerektirecek vasıflar bulursun. Veya Allah'ın affetmesini engellemeyecek şeyler bulursun. Engelleyecek bir şeyler oldu mu? Şirk oldu mu? Kıfır oldu mu? Bidat oldu mu? Affetme Allah Teala. İmam Sadi Rahimahullah da El Hakkul Vaduhul Mubid kitabında Afuv ismine Allahu u Teala'nın El Afuv ismine bize anlatırken diyor ki kullar hata ederler. Kul olması hasa bile hata derler. Günah işlerler, yanılırlar. Affı gerektiren istiğfar, tevbe, iman, salih emel gibi eylemlerde bulundukları sürece de onları affu olan Allah affeder. Ne zaman ama kullarda istiğfar olacak. Yani istiğfar ne demektir? Tevbe ayrı şey, istiğfar ayrı şey. İstiğfar bağışlanma istemektir. Yani ey Allah'ım benim günahlarımı ört, kusurlarımın üzerini kapat diyen bir insan istiğfar ediyor. Tevbe ise bir sonraki ismin muhtevasına gelecek. Tevbe bir huştan, kusurdan dönmektir, vazgeçmektir, pişmanlık duymaktır. İstiğfar ederse veya tevbe ederse veya iman ederse, iman geçmiş günahları ne yapar? Siler. Yani iman etmek, küfürden imana dönmekle bir insan geçmişini siler. Ne diyordu Ali İmran suresinde? Allahu Teala dua eden Müslümanların, insanların hallerinden bahsederken Diyor ki Rabbena inna semi'na munadiy yunadi imani iman. Taamennâ. Bu çok güzel dualardandır. Ey Rabbimiz biz iman edin diye davet eden bir nidacıyı, sesleniciyi işittik ve iman ettik. Fağfir öyle bizim günahlarımızı bağışla. Dua ettikten sonra da diğer tarafta diyor ki Allah tesettica ve lehum onlara dualarını icabet etti. Onların duasını kabul etti. Neymiş? Rabbenâ innene semi'nâ munâdiyen. Rabbimiz biz bir münadi seslenici işittik. Sesleniyordu. Ne diye? En âminû bir rabbikum. Rabbinize iman edin diyor. Fe biz ona iman ettik. Yani onun iman edin dediklerine biz iman ettik. Fağfir lenâ dânen. Öyle sesimiz, dualarımız bağışla. Bunun gibi iman etmek, işittiğine iman etmek. Allah'tan ve Resul'ünden gelen hususlara iman etmek. Veya Allah'tan veya Resulü'nden gelen şeyleri anlatana, tebliğ edene, iman edip iman etmesi gereken kısımlarına teslim olmak günahları bağışlatır. Allah'ın affediciliği devreye girer o zaman. Hâkezâ salih amel. İnnel hasenâti yudhibneseyyâd diyor allah Teala. Yani iyilikler, salih ameller, güzel işler, kötülükleri giderir. Affettirir yani. Bir başka hadisler ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kötülük istediği zaman hemen bir salih amel. iyi iş işte ki onu ne yapsın? Örtsün. Örtsün silsin götürsün. Evet. Demek ki salih ameller. İman. iman gereğinde teslimiyet. Tevbe. Günahtan suçtan dönmek, vazgeçmek. İstiğfar, bağışlama, isteme. Bunlar nedir? Affı gerektiren işlerdir. Kul da bu haller bulunduğu sürece Allah affeder insanlarla Allah'ın farkı zaten bu. İnsanlar bir ise iki sefer görmezden gelse bile buna çok fazla güç yetiremezler Ama Allah azze ve celle insanlar gibi kusurlu değil. Allahu Teala kulun niyetine bakıyor, kalbine bakıyor. Hani diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Neye bakar? Kalplerinize ve amellerinize bakar. Bizim amellerimiz salih kalple Düzgün niyetli ise Allah buna değer verir. onun karşılığını ziyadesiyle fazlasıyla verir. Yeter ki kul pişmanlık duysun. Allah bu işe kızar öfkelenir ve beni cezalandır diye endişelensin ve vazgeçsin. Öyle olduğu zaman Allah Azze ve Celle af ediciliğini afuv ismini devreye sokuyor ve kulların o kusurunu siliyor. Silmek ne demektir? Kağıda bir şey yazdık kurşun kalemle. Aynen. Sonra ne yaptık? Silgiyle sildik var mı kağıtta bir şey? Var, var. Silmek budur işte. Afuv ismi bu manadır. Silmek. Bir daha karşına çıkmaz. Sen ona dönmediğin sürece bir daha karşısına çıkmaz. Afuv ismi bunu gerektiriyor. Allah-u Teala'ya hamdülü senle olsun. Afuv olan Rabbimize hamdül olsun. Peki bu değerli isme iman ettiğimiz zaman bunun etkisi ne olmalıdır? Bu iman eden kimseler üzerinde. Sizin bizim üzerimizde. Biz Allahu Teala'nın afuv ismine iman ediyoruz. Allah'ın azze ve celle'nin öyle büyük, öyle kapsamlı affediciliği var ki Allah'a müsa'na olsun. Biz o geniş kapsamlı affediciliğine iman ediyoruz. İman ettiğimiz zaman bize bu kovulması gereken etki ne olmalıdır? Sevilmez. Affeden sevilmez mi? Görmezden gelen silen sevilmez mi? Bir affetti, iki affetti, üç affetti. Ya Allah Allah bakıyoruz ki hep affediyor. Yani yeter ki biz dönelim, biz vazgeçelim. Biz boyun bükelim, yüzümüz kızarsın, haya edelim. Ne yapar bu sefer insan artık vazgeçer. Kusur işlemekten vazgeçmemiz gerekir. Bilerek, kasıtlı veya önemsemeden, efendim, gevşeklikle hata etmekten, kusur işlemekten vazgeçmemiz gerekir. İnsan haya eder çünkü. Düşünelim şimdi, çoğunuz fabrikalarda çalışıyorsunuz veya okulda talebesiniz, öğretmenleriniz var. Efendim öğretmenlik yapıyorsunuz, müdürleriniz var. Memursunuz, amirleriniz var. Değil mi? İşçisiniz, patronlarınız var. Tamam. Usta var, ustalaş var. Bir şey üretiyorsunuz. Bir şey dokuyorsunuz. Kilin dokuyorsunuz, halı dokuyorsunuz, koltuk yapıyorsunuz, yatak yapıyorsunuz. Her neyse yaptığınız bir tane kol geldi size. Ne yapmışın? Çivisini ters çakmışsın. Düzelttin. Yüzün kısaldı biraz halinde düzelttin. İki saat sonra bir tane daha geldi. Aynı hata. Hadi onu da görmezden, ya boş ver, önemli değil dedi. Az sonra yarın da daha, de daha aynı hata. Demez mi? Bunu kasıtlı mı yapıyorsun? Veya benim sabrımı mı ölçüyorsun demez mi? Derdi. Allah-u Teala demiyor. Yeter ki kul iyi niyetle Allah-u Teala yönelsin, bunu kasıtlı yapmasın. Ve vazgeçerken kul kusurlarından, hatalarından bir daha yapmamaya gayret etsin. Allah adetine bakmıyor, kaç sefer olduğuna bakmıyor. İstansin üç sefer olsun, bağışlıyor. Yeter ki kul nasıl Allah affedicidir diye gevşek davranmasın. Veya nasıl Allahu Teala affediyor diye ben de kulum. Allah affedici. Ben de yapayım, affetsin. Böyle ciddiyetsizlik olmaz. Allah bu ciddiyetsizliği sevmez. Ama kul olmamız hesabına göre zaten bir hata yapacağız. İstemeden yapacağız. Bazen unutarak yapacağız. Bazen gafil olacağız yapacağız. Bazen nefsimizi gemleyemeyeceğiz, tutamayacağız yapacağız. Bazen toplu uyuacağız yapacağız yapacağız yapacağız yapacağız bitmeyecek yeter ki o hatada ısrarcı olmayıp onu silecek işlere yönelelim hallere yönelim Allah-u Teala affetmekten usanmayacaktır. Bir diğer etkisi de bu isimle Allah-u Teala'ya tevessül etmektir üzerimize bulması gereken etkisi tevessül etmek. Yani Allah'ın affu ismini kullanacağız ona bu isimle yöneleceğiz ve diyeceğiz ki ey Allahım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. ben affet. Bunu ne zaman söylüyorduk? Özellikle Kadir gecesini tespit ettiğimiz zamanlarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize bunu öğretiyordu. Ya Resulullah, Kadir gecesinin olduğunu tespit edersem, anlarsam ne diye dua edeyim diyordu? Ne diyordu? Şöyle söyle. Allahümme enneke afuvvun tuhibbul affe faafu Ey Allah'ım sen afuvsun yani bu isim görmüşsün. Çok affedicisin. Affetmeyi çok şey yaparsın. Silmeyi, dediğim deyim kusurla silmeyi çok şey yaparsın. Toyib bu laf ve affetmeyi de seversin. Bunu peygambere öğreten Allahu Teala. Demek ki Allah affetmeyi çok seviyor. Allah'ın sevdiği işlerden birisi kul dönünce affetmek. Allah affetmeyi de seviyor. O zaman fe'afu anni ve affet diye dua edersek Allahu Teala da bu duanın yapılmasından hoşnut bu dua yapan kimseden hoşnut, bu duayı yapan kimseyi affetmekten hoşnut. O zaman ne yapacağız? Biz bu duayı bolca yapacağız. Bu isimle tevessülü sıkça yapacağız. Her affedilmeyi gerektiren iş yaptığımız zaman yapacağız. Her zaman, yani sadece Kadir Gecesi'ne mahsus bir olay değil. Kişi ne zaman affedilmesini istediği bir kusur işlediğini fark eder veya birileri ona hatırlatırsa o zaman bunu yapabilir. Ne zaman kendisi tespit eder, bundan pişmanlık duyarsa bu duayı yapabilir. Rukusuna yapabiliriz, secdesinde yapabilir, el açıp yapabilir, duaların kabul edildiği o faziletli vakitlerde yapabilir. Ezanla kamerat arasında mesela secdede mesela gecenin sonuçta birlik diliminde mesela bu vakitlerde bolca yapabilir. Yeter ki kul hakikaten böyle isteyerek ama zorbalar gibi değil. Sen nasıl affedicisin, affetmeyi seversin modunda değil. Sakın ha böyle anlamayalım. Kulun böyle bir hitap tarzı olamaz Allah-u Teala. O alemlerin Rabbi biz vasit sıradan bir kuluz. Dolayısıyla kul, kul gibi dua edecek Allah-u Teala. Ama şunu da yapmayacak. Ey Allah'ım sen afuvsün, beni affeder misin? de demeyecek. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl öğretmiş öyle dua edeceğiz. Yani boyun bükmüş, ister bir kalple, talep eden bir dille, talep edici bir bizim dilimizde buna emir sigas deniyor. Yani yap, et, affet, bana ikram et, beni bağışla. Bunlar ne? Emir sigas değil mi? Ama emir verir gibi değil. Emir sigasıyla Allah'ım bana yemek ikram et. Allah'ım beni giydir. Allah'ım bana bir eş bağışla. Bana bir nesil bağışla. Bana faydalı bir ilim ver. Bunlar emir sigas değil mi? Ama Emir verir gibi değil. İster gibi. Boyun bükerek. Gücü yetmeyenin, gücü yetenden istemesi tonuyla. Yani. Tabii ki. Biz buna ne diyoruz? Hadis de geldiği üzere. Kesin lafızlarla istemek, inşallah veya inşitte dilersen ver demek değil. Ey Allah'ım, dilersen bana çocuk ver, değil. Veya Allah dilerse bana çocuk versin, değil. Veya Allah dilerse bana İkramda bulunsun değil. Çünkü Allah'ı elbette ki o dilerse olacak, zorlayacak hiçbir şey yok. Dua ederken inşallah diye dua edilmez. <gülüyor> Müslümanların dikkat etmediği hususlardan birisi bu. Ee, Allah seni bağışlasın inşallah. Allah onu affetsin inşallah. Veya inşallah Allah e, ümmet-i Muhammed aziz kılar mesela. İnşallah kafirlerin huzurunu sona erer. Böyle dua olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle dua etmemeyi öğretiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle dua etmemeyi öğretiyor. Biz de neredeyse sanki bize böyle öğretilmiş gibi hep dualarımıza inşallah diyoruz. Allah dilerse diyoruz. Hayır. Kesin lafızala. Allah'ın dilemesine bırakmadan kesin alama emir verir gibi değil. İsteyen dua eden, talep eden bir ses tonuyla Allah'tan isteyeceğiz. Allah'ın din hususunda her şey önemli de ancak bu Kesin nefızlarla ama emir verir gibi değil. Dilenir gibi ister modunda isteyeceğiz. İnşallah Allah dilerse veya Allah'ım sen dilersen demeyeceğiz duamızda. Edebi nasıl isteriz? Edep nedir edep? El değil, belden güvende olmaz demek insanların. Edep budur işte. Yani haddini bilmek, seviyeli olmak, insanlara hak ettiği oranda muamele etmek. Zorbaya zorbaca, efendim mazluma mazlumca, efendim garibana garibanca, zengine, makam sahibine makam sahibince. Budur edep. Haddini bilmektir, yerini bilmektir, kendini büyük görmemektir, başkalarını küçük görmemektir. Beni en güzel şekilde deplendir ey Allah'ım dersek inşallah yerinde olur. Çok kısaca bir özetleyelim. Bugün Allahu Teala'nın Afuvun, El -afuvu ismini öğrendik. Afuv ismi Kur'an-ı Kerim'de 5 ayette geçiyor. Efendim, sözlük anlamı affetmekten türeme, yani silmekten türeme, silici, yok edici, görmezden gelici manasına geliyor. El Afuv ismi görüp vazgeçmek, görmezden gelmek, duymazdan gelmek ve bir daha karşısına çıkartmamak komple Onu silmek manasına geliyor. Allahu Teala hakkındaki manası da bu şekilde. Allah Azze ve Celle Hiçbir yaptığından sorulmayan allah Teala kulları sorguya çeker. Kulları hesaba çeker. Ne zaman? Yaptığı ve yazılan işleri hakkında hesaba çeker. Bunun yaptığı ve yazılan, yani amel defterinde ifade ettiğimiz, kaydedilen ve mahiyetini bilmediğimiz şeylerde kıyamet günü diriltildiğimizde karşımıza çıkacak. Sen falanca günü, falanca saatte, filanca yerde şöyle yaptın. Şu sözü söyledin, şu harekette bulundun veya şu işi terk ederek kusurda bulundu. İnsan bakacak ki bu defterine Allah Allah bu ne biçim defter yahu. Büyük küçük hiçbir şey bırakmamış. Her şeyi yazmış diyecek. Hiçbir şey gözden kaçmamış. Hani biz insanlardan gizlendiğimiz zaman veya örtü gerisinde bir şeyler yapıyoruz ya kimse görmüyor. insanların nazarında bir şey yok. Ama orada amel defteri onun karşısına çıkacak. İşte bu amel defterinde karşımıza çıkmayacak şeyler var. İstediğimiz halde dünyada yaptığımız bu istediğimiz olmasına rağmen karşımıza çıkmayacak. Hangileri? Allah'ın Gafur ismiyle örttükleri, örtüp görünmez yaptıkları. Mesela gördük onu? Bir de El Afuv ismiyle sildikleri. Allahu Teala'nın Gafur ismi neydi? Kusurları, günahları örtmesiydi. Peki Allah Teala kime karşı gafurdu? Ve inni gafurun limen tebe. İman. İman. Saliham. Allahu Teala kimin gafuruydu? Kimin günahlarını örtücüydü? Kimin günahlarını gizleyiciydi? Bir tevbe. Tevbe nedir? Dönmektir, vazgeçmektir. Bir insan bir yere giderken, bir gidiyorsan sokağın sonuna doğru giderken vazgeçtin geri dön. Tevbe fiili bunu ifade eder. Tevbe budur. Sözlük manası budur. Ama İslami literatürdeki manası tevbenin günah yoluna ilerleyen kimsenin o yoldan dönmesi, o günahtan vazgeçmesi demektir. Dolayısıyla Allahu Teala kime gafur? Kimin günahını örtücü, gizleyici bir tevbeden. iki iman eden. 3 salih amel işleyen. 4 yolunu... Ne demek hidayet yolunda ilerlemek? Tevbe ve iman ve salih amel üzere devam etmeye çalışıp o hal üzere bulunmaya gayret eden. Yani hata hataların kusurlarına geri dönmemeye gayret eden kimseler. Allah gafur. Yani amel defterimizde, bu hallerimizde işlediğimiz kusurları görmeyeceğiz inşallah. Bir kusur işledik, ettik Salih amel işledik i̇man. ve iman üzere kaldık. Bir daha bu hal üzere devam etmeye gayret ettik. O kusur ne yapacak? Örtülecek. Amel defterini göremeyeceğiz. Görsek de insanlar görmeyecek. Allah'la aramızda kalacak. Az değersiz Bir de bugün gördüğümüz El Afu ismi. Afu ne demek? Afu örten değil, gizleyen değil. Silen tamamen, yok sayan. Dolayısıyla amel defterinde bulunmayacak. İşleyeceğiz, orada yazmayacak. Kim için geçerli bu? Aynı şekilde. Yani istifar edecek. Veya tevbe edecek. Veya iman edecek, veya salih amel işleyecek. Ama kalpten gelecek. Hakiki pişmanlık olacak. Bir daha yapmamaya azm edecek, gayret edecek. Gene mi? Gene Kul hata edebilir. Şöyle bir hayatımıza bakalım. Yani ben bu günahı bir daha istemeyeceğim Allah'ım diye söz verip aynı hataya defalarca düştüğümüz ne kadar çok günahımız vardır. Ama baştan işlemeyeceğim, bu hataya düşmeyeceğim diye niyetimiz salih elhamdülillah. Yok Allah ben bu hataya bir daha düşmeyeceğim. Bu kusurla senin karşısına bir daha çıkmayacağım diye azmimiz var, gayretimiz var. Ama kul olmamız sebebiyle unutkan olmamız, nefsimize galip gelemememiz veya dalgınlığımız, gafletimiz sebebiyle aynı hataya yine düşüyoruz. Bu sefer yüzümüz kızarıyor. Acaba affeder mi Allah Teala? Tereddüt ediyoruz. Orada Allah niyete bakar. Niyetimiz salihse, azmimiz kesinse aynı hataya yine düşsek gene bağışlar. Ama şunu bağışlamaz. Ben şimdi dilimle Allah'a istiğfar edeyim. Allah'tan af dileyim. Nasılsa siler, nasılsa affeder deyip hiç yaptığım işten pişmanlık duymadan, rahatsızlık duymadan, böyle kalbim daralmadan efendim Allah'a karşı hicap duymadan, mahcup olmadan aynı işle devam edeyim. İşte bu münafif etmez Teala. Bundan dolayı zaten Allah-u Teala diyor ki o çok kandırıcı çok aldatıcı şeytana işaret ederek garur çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın diyor. Allah ile nasıl aldatır çok aldatıcı. Allah bu şekilde kandırır. Sen yap Allah affeder. Senin Allah'ın öyle bir Allah ki afuv, çok silici. Sen yeter ki işle, o affeder. Diye inanıyorsa bir insan o çok aldatıcı. O kimseyi Allah'la kandırmıştır, aldatmıştır. Allah affedici midir? Ama affetmesinin neyi vardır? Sebepleri vardır. O sebeplerin içerisinde önemsememek Allah hep affediş kabul edip cezalandırmayan bir Allah olarak kabul etmek yok. Allah Azze ve Celle afudur, çok affedicidir, çok silicidir. Yuhibbul affe, affı sever, öyleyse bize de bağışlasın Azze Nasıl affediciliği kuvvetliyse, üstteyse, affetmeyi ne kadar çok seviyorsa, biz de onun affını hak eden, Affunelayıt işler yapan Salih ameller işleyen, annem Salih nesayı kullardan olabilmeyi bizlere bahşetsin ve bizleri affetsin. Azamizele geçmişlerimizi silsin. Ne